Merhaba <gülüyor> <gülüyor> Aa, Hayırdır Karagöz'üm rahatsız mısın? <gülüyor> Biraz üşütmüşüm de üstüne afiyet hacivat. İvat İyi de bu sıcakta ne üşütmesi? Yoksa dondurmaya mı kaptırdın şifayı? Yok ya, ne dondurması? Bak şimdi dondurma dedin canım dondurma çekti vallahi Ben mi dedim yahu sen dedin? E sen de dittin. Ben <gülüyor> dedim hacivat dondurma demedim E aklıma düştü bir kere seni bilmem ben pek aramam küçükken de o bir ara daha aklım ermemişken fena dadanmışım dondurmaya Annem de asıl dondurma dondurulmadan yiyecek diye başka şeyle kandırmakla bulmuş çareyi Bence yazın en güzel tatlısıdır Yok ben yersem kışın yiyorum Kışın? Hani sıcak içecek harareti alır derler ya Eee? Kışında soğuk şeyler üşümeyi alsın diye <gülüyor> Hadi ya enteresan Yaz kış en güzel tatlı efendim dondurma ee, Burma gillerden Nelerden ee, Dondurma bir burma tatlı türüdür onu diyorum Hadi canım hiç duymamıştım Peki bu burma gillerden başka hangi tatlı çeşidi var peki Burma tatlısı Sonra evet. burma dondurması Burma tatlısını biliyorum ben ee, Başka başka ee, O kadarını da Oktay Üste'ye soracaksın Her şeyi ben nereden bileyim İyi de Dondurma nasıl oluyor da burma giller'e giriyor? Anlamadım. İlahi acıbat dondurmayı şöyle sert sert döyüp sonra burmuyor musun? Yo Ha, sen Maraş dondurmasından bahsediyorsun. <gülüyor> İlahi kara gözüm. Zaten Maraş dışındakileri ben dondurmadan saymıyorum. Eee, tercih meselesi. Ya, dondurma meselesi, dondurma. Burma giller ha. <gülüyor> Seni kara gözüm edeyim ben. Doğru diyorsun doğru bak. Öyle acı var. Şimdi tabii çocukluk gibi olmuyor. O zaman can atardık. Ben hala öyleyim efendim. Aa, belki de iki saat almak için yalvarmadıkça... ...erimesin diye... ...dört nola koşmadıkça... ...kimse bitirmesin diye... ...kaşıklamadıkça tadı olmuyor değil mi? <gülüyor> o zaman sen benimle takılacaksın efendim. Sebep? Çünkü ben saniyede birkaç yemek kaşığı dondurma götürürüm de ondan. Ee? Her yiyen bana lütfen bize de kalsın diye yalvaran gözlerle bakarlar. Sonra da bu bakışlar söze döner efendim. Vallahi acıvat. Bana eski tadı tattır. Sana her gün dondurma. Zevkle karagözüm zevkle. Ama sözünden dönmek yok bak. Yok. Hadi bakalım. E, aman ben de çocuklar gibi sevinir oldum. E, demek dondurmanın her yaş üzerinde etkisi aynı ha. Bak... <gülüyor> aynıdır aynıdır. Göreceğiz bakalım aynı mı değil mi. Yavacıvat biz bu dondurmadan filan bahsediyoruz da birader artık yaz kalmadı ya. Hafif hafif kışa meylettik. Şimdi insanları dondurmaya meylettirip iyice hasta ettirmeyelim ha. Efendim neyse. Bugün de geldik muhabbetin sonuna. Her ne kadar sürçülü ishan ettikse... Affola!